Neden mucizeden misal veriyoruz? Çünkü tenasüp illiyet prensibi yoktur. İlletle ma'lul arasında münasebet olacak. Koskocaman bir saray yapılmış firavunun sarayı, 150 metre koskocaman ahram yanında bir tane karınca canlı mı canlı sebep olabilir mi? Olabilir. Tenasu illiyet prensibi olacak. O karıncanın yedi sülalesinin yerinden oynatamayacağı taşlar var 100 metrenin üstünde. Tenasu illiyet prensibi olacak. Şimdi peygamber mucize gösteriyor. Onun için diyoruz ki, onu Allah yaratıyor. Peygamberin elinde, davayı, nübüvveti, ispat için, Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen şeye mucize diyoruz. Beşerin elinde, beşerin fiili diye görülen, beşerin eliyle, Allah'ın yaratmasıyla meydana gelen işe insanın fiili diyoruz. Peygamber ayı parçalıyor. Yerde duracak bir insan, parmağı atmosferi delip öbür tarafa geçecek. Koskocaman ay kitlesine dokunacak, ay kitlesi ikiye ayrılacak. i̇bn Mesud gibi özü sözü doğru bir sahabinin müşahadesiyle Ebu Kupeys Tepesi'nin bir tarafında bir parçası, bir tarafında bir parçası görünecek. Ve sonra yine bitişecek. Siz tenasüb illiyet prensibine göre buyurun bunu izah edin. Elini kaldıracak. Mübarek on parmağı veya beş parmağı beş musluklu çeşme halinde şakır şakır su akıtacak. Parmaktan suyun aktığını gördünüz mü? Öyle bir sebep ki bu sebepten o netice çıkmaz. Allah yaratıyor demektir. İşte insan iradesini peygamberin bu türlü hareketlerine benzetecek olursak onun ötesinde yaratılan şey Allah'ın yaratmasıdır. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. unutmayınız. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi de işinizi de Allah yaratıyor celle celaluhu meseleyi böyle bileceksiniz. Böyle bilmediğinde bir zarurettir. Resulleyekrem sallallahu aleyhi ve Selem bunun zaruretini ifade etmiş ve ''Mutezileye kaderi diye ümmetin mecusisi adını koymuştur. El kaderriye tüm mecuse Umme. Kaderriye bu ümmetin mecusisidir Zira hayı şerri Allah'a vermemekte kendi işlerini kendilerine mal etmektedirler? Kaderiye ilk devirde Cebriye'ye deniyordu, kadere inananlara. Halbuki hadisin ifadesiyle daha sonra bu ad değiştirildi. Kaderiye, mutezileye denir. Kaderi kabul etmeyene denir. Herkes kendi işini kendi yapar, çatar diyene mutezile denir. Fırkayı dâlledendir. İnsanın yaptığı işler içinde hiç tehli yoktur, sözünü de Cebriye söyler. ehl sünnet ondan bir hakikat alır, Berikinden bir hakikat alır, mezcini yapar, hadisin ve ayetin özünü bulur, Ehli Sünnet ve'l Cemaat mesleğini tesis eder. Cenab-ı Hakk'u caddenin nuranıda sırat-ı müstakimde bizleri daim ve kaim eylesin. Ma asabaka min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabim min qabl an Gökten, yerden ve nefsinizden size isabet eden Nedenli nasıl ne zaman bir musibet isabet ederse o musibet gök yer nefsiniz yaratılmadan evvel zamirin çeşitli şeylere ircihine göre söyledim bunu. Yaratılmazdan evvel Allah Celle Celaluhu onu takdir ve tayin buyurmuştur. Her şey yazılmış çizilmiştir de o yazı çizi içinde cereyan etmektedir. Buna böylece inanma ümmeti Muhammed olma demektir. Bundan sapma ise Arjedeceyim hadisler ölçüsü içinde İslam ölçülerini kabul etmeme demektir. Allah Resulü Abdullah İbn Amr İbnül As rivayet ettiği bir hadisi şerifteki Müslim'de vardır. Katab Allahu makadir el halki kabla en yahluqa's semavat ve'l ard bi 50000 sene ve 10u ala'l ma'o kema kal. Allah celle celaluhu gökleri ve yeri yaratmazdan evvel bütün mahlukatın kaderlerini elli bin sene evvel tesbit ve tayin buyurmuştu. Hangi elli bin sene evvel? Belki de göklerde geçen bir zaman ölçüsüne göre bir elli bindir. Belki bizim zaman kıstasları içine girince bu elli milyon sene yapar bilemiyoruz. Gök ve yer yaratılmadan, gökten ve yerden hasıl olan semere beşer yaratılmadan, orada Cenâb-ı Hakk'ın teşhir edeceği, nazargâh âlemde teşhir edeceği, Mesergah alemi açmadan evvel 50 bin sene evvel tayin ve takdirde bulunduğunu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurur. Arş-ı üzerindeydi. Hayat yaratacaktı veya buradaki ma bir kısım hadislerin ifade ettiği gibi ama idi. Derinlemesine dalmayacağım. Belki esir üzerindeydi Allah'ın arş'ı. Atomun partiküllerinin temel maddeleri olan esir üzerindeydi. Belki varlıklar o zaman esiri vücutlarıyla var idiler, bilemiyoruz. Çünkü biz de yoktuk. Babamız Hz. Adem de yoktu. Kainat da yoktu. Hilkatın semasında henüz bir şimşek çakmamıştı. Ve Ubade İbni Samit bu noktadaki Resul-i Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hassasiyetini vefat edeceğian etrafına topladığı çocuklarına şöyle anlatıyor. Bu hadisi şerifi de Ebu Davud Sünen'inden naklediyor. Hadis vaka çeşitli tarihlerle değişik ifadelerle arz ediliyor ama ben hafızamda kalan şekliyle arz edeceğim. Ya bu neye inna ke la tecidu ta'amul iman. Hatta taala ma enna ma asabaka lem yekun li yughtaik ve ma aghtaaka lem li yusibak. Bir rivayette fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول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 Vicdanen imanın zevkine ulaşmış olamazsın. İmandan maklup netice senin için bir menfez açılmış olamaz. Zevki ruhani duymuş olamazsın. Hatta sana gelecek şeyler gelmeden evvel tayin ve tespit edildiğini ve sonra hiçbir zaman yolunu şaşırmadan sana geleceğini kabul etmedikten sonra iman etmiş olamaz. İmanın tadını tatmış olamazsın. ...ve şaşırıp da başka tarafa giden şeyler... ...daha doğrusu tayin ve takdirle sana gelmeyip de dışında cereyan edenler... ...bunların da senin dışında cereyan ettiğini bilmedikten... ...tayin ve takdire tabi olduğuna inanmadıktan sonra sen imanın tadını tatmış olamazsın. Ben Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Buyurdular ki Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Nasıl kalem? Allah'ın ilk yarattığı kalemdir yarattıktan sonra ferman etmiştir yaz diye ferman etmiştir kalem Rabbim neyi yazayım demiştir mahlukatın takdirlerini yaz demiştir ta kıyamete kadar ve sonra oğlum Resulullah'tan işittim buyurdular ki kim bunun böyle olduğuna inanmazsa benden değildir ümmeti Muhammed değildir nisbeti Muhammediyesi yoktur sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a intisabı yoktur Çocuklarına en son vedi'a, en son tavsiye vefat ettiği an, Medine'nin ileri gelen Ansardan sahabesi, Übadetübni Samit bu tavsiyede bulunuyordu. Aynı meselede çok ciddi ve hassas duruşu. Kirmizi rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Allah Resulü'nün cevami kelimde, kelimindendir. i̇bn Abbas rivayet ediyor, radıyallahu an. cevami ülkelim. Çok kısa cümlelerle çok mana ifade eden söz demektir. Kitapları içinde toplayan beyan demektir. İbn Abbas diyor ki: "Hibrulünme. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in terkisinde bulunuyordum. Bana dedi ki: "Ya gulam, inni uallimuke kelimat. Sana bir kısım sözler öğreteceğim, dikkat et. İhfadillah yahfedzuk. İhfadillah tecitu tujahak." Ey çocuk sana delikanlı bir şeyler öğreteceğim. Allah'ın hakkına riayet et, Allah'ın hakkına riayet et ki ileride bulasın. Allah'ın hakkına riayet et ki civan mertlik yapmış olasın. Allah'ın hakkına riayet et ki ilerisi için bir şey göndermiş olasın, değişik okunuş şekillerine göre. İza seelte fes'elillah. Neden tafta fıstığın billah? İstediğin zaman sadece Allah'tan iste. Başkasına bel kırıp boyun bükmem. Başkasının karşısında serfiru etmem. Başkasına müracaat etmem. Çünkü işini halledecek Allah'tır. Öyleyse isterken ondan iste. Zira kimden istersen iste, senin isteğini ona götürü ulaştıracaktır. O sonra iste isaf edecektir. Öyleyse bütün vesayet ve aracılar ortadan çıkar. İsterken Allah'tan iste. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ve iz'sta'in tafes'in Yardım isterken Allah'tan iste. Fiilen ve kavlen yardım isterken Allah'tan iste. Başkasından isteme. Çünkü kimse sana yapacağı şeyin üstesinden gelecek iktidara sahip değildir. Zira göklerin ve yerin kilit va Allah'ın elindedir. Takdir ve tayin eden odur. Yaratan da odur. Mesut ve bahtiyar eden de odur. Ve izest'an tefestain billah. şeyin. Lem yenfauuke illa bi şeyin kad bütün insanlık, bütün milletler bir araya gelseler, sana bir hayırda bulunmak için çalışsa ve uğraşsalar, hakkında takdir edilenin dışında sana hiçbir şey yapamayacaklar. İçinde bulunduğun buğutlar içinde akıp giderken, alem koştu tutmak için seni çıkarmaya çalışsalar, hakkındaki takdiri aşamayacaklar. Sana yapacakları nef Allah'ın takdir dairesi içinde cereyan edecektir. Bunu geçemeyecekler. Ve la istma'u ala an yduruk şeyin. Ve la istma'u ala an yduruk şeyin. Ve lam yduruk illa bi şeyin. Qad ktabahu Allahu alaik. Rüfgeti alqlam. Vajfeti suhuf. O kamaqal. İnsanlar sana zarar vermek için toplansa bir araya gelseler. Hakkında Allah'ın takdir ettiği zarardan başka bir şey yapamayacaklar. Suhuf kaldırılmış, yazılan kitapların işi bitmiş, mualla bir mevkiye konmuş ve artık yazı da çoktan kurumuştur. Cevvet kalem buyuruyor. Yani takdir yapılmış ve bitmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine çok faydalı olacağına inandım. Hebrülüm be. İbn-i Abbas radıyallahu ta'ala'nın hazretlerine, Cevamülkel'in bir eda içinde ifade buyurduğu sözlerle, kader üzerinde hassasiyetle duruyor. Ne pahasına olursa olsun, nasıl bir seviyede bulunursa bulunursun, buna inanılmasının dince zaruru olduğu hususunu ifade ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes hazretleri, nef'i ve durru, hayrı ve şerri, acı ve tatlıyı kendisinden bilen bu işin nihayetine ermiş müntehin grubundan guruhundan bizler eylesin inşallahutaala Arz ettiğim gibi bu ehli sünnet ve cemaat tarafından vicdani ve hali bir mesele olarak anlatılmaktadır. İnsan ancak bunun gerçeğini ve hakikatını vicdanında duyacak ve doyacaktır. Deyebilirim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem pek çoğu kütübü sitede bulunan hadis-i şeriflerle, etrafında en çok tahşidat yaptığı mevzulardan bir tanesi kader mevzudur. Mecusiler iki kuvvete inanıyorlardı. Şer kuvveti, hayır kuvveti. Şeytanla Allah'ı haşa ve kella karşı karşıya getirip savaştırıyorlardı. Birinin işine adeta birisi müdahale etmiyor gibi bir hava bir anlayış içindeydiler. Bizde ise nasıl Allah birdir Celle Celaluhu. Öyle de rububiyetinde Allah'ın şeriki, eşi ortağı yoktur. Sultan birdir, bütün tasarrufunun elindedir. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. mülk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumiitu ruhen la yemut bi yedihil hayr ala kulli şeyin kadir. Sabah akşam onlar defa okunması sünnet olan bu tevhid cümlesi bu şirk-i cümlesi, ihya-i mate gibi bütün ef'ali Allah'a vermeyi ifade eden cümle, işte bu tevhidi anlatmaktadır. Bazı kimselerin tenkit etmesine rağmen, tevhidi üluhiyeti, tevhidi rübubiyeti, tevhidi ef'ali, tevhidi sıfatı anlatmaktadır. Ve her şeyi bire irca etmekte, her şeyin bire bağlı bulunduğunu hassasiyetle ifade etmektedir. Her şey Allah'ın elindedir kesen, biçen, şekle koyan ve sonra o şekil üzerinde yaratan, şekil veren, hariçte ona vücut bahşeden Allah'tır Celle Celaluhu. Bu ahdü peymanda, sadakat içinde yaşanma ve ölü ölmeye Allah bizleri muvaffak kılsın i̇nşaallah Teala. Onun için Hz. Ali'de müttefakun aleyh bir hadisi şerifi beki-i şöyle anlatıyor. Müttefakun aleyh dediğimiz hadis Buhari-i Müslim'in müştereken rivayet ettiği hadistir. bekî Garkat ise Medine-i Tahire'nin mezarlığıdır. Sinesinde cihanın arslanlarını ve bilinen on bin sahabihi barındıran yeryüzünün cennetlerinden mukaddes cennet, bekî Garkat'te bulunuyorduk. Allah Resulü çok mağmûm ve mükedder idi, vefat eden bir Zatı teşrih için oraya kadar teşrif buyurmuşlardı. Gezerken ekseriyet itibariyle elinde asa bulunurdu. Oturduğu yerde biz de etrafını aldık oturduk. Yüzündeki gam çizgilerini anlamaya çalışıyorduk. Elindeki sopayla mamum mamum yere vuruyor, hatlar ve çizgiler meydana getiriyordu. Bir düşünceli ve derinlemesine düşüncede inhimak etmiş bir insanın havası içinde, yerde hatlar ve çizgiler meydana getiriyordu ve bu arada mübarek dudaklarından Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözler döküldü. Meminkum min ahadin başka bir rivayette memin nefsin menfusete İlla kad katabehullahu makanaha fil cenneti ve'n nar. İçinizde hiçbir nefis yoktur ki içinizde hiçbir fert yoktur ki Allah celle celaluhu onun yerini cennet ve cehennemde tayin ve takdir etmiş olmasın. Sahabi dedi ki, Ya Resulallah, niçin amel yapacağız o zaman? Ameli terk mi edelim? Kitabe itimat mı edelim? Bırakalım mı her şeyi? Allah Resulü şöyle buyurdu. اَعْمَلُوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرٍ İmran İbn-i Husayn'ın rivayetinde اَعْمَلُوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ kale. Amel edin. Herkes ne için yaratılmışsa yaratıldığı şey istikametinde kolaylıkla yaşama imkanını bulacaktır. Femen kana min ahli's saadeti fetasiru ila ahli's saadeti. Ila amal ahli's saadeti. Ve men kana min ahli'ş şakaaveti fasetasiru ila amel ahli'ş şakaaveti. Sonra da diyor şu ayeti okudu. Fa emma men ata'a vettaka ve saddaka bil husna fesenyasiruhu lil <gülüyor> و اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسره صدق الله العظیم amel edin herkes ne için yaratılmışsa o istikamette kendisi için bir kolaylık vardır cennet için yaratılmış olan bir insan ibadet neşvesi içinde bulunacaktır meniyata karşı içinde tiksinti duyacaktır mescide giden yol rahat olacaktır meyhaneye götüren yol gırtlağını sıkıyor gibi bulunacaktır. Amel edin, herkes ne için yaratılmışsa onun yolundadır. Herkes ne için yaratılmışsa onun yolundadır. Kalbim temiz falan filan var ya kahve lafı. Herkes ne için yaratılmışsa onun yolundadır. Cennetin yolunda olan mescitten geçer, Resulullah'ın arkasında yürür, anlı secde görmeyen vicdanını makeze hak yaparak haktan bir tecelli taşımayan, kalbini mahbit-i ilham ilahi yapmayan bir insanın cennet yolunda ve cennette işi yoktur, alakası yoktur. اَعْمَلُوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرٍ Amel edin, herkes hangi istikamette gidiyorsa, neticede nereye varacaksa o yol onun için kolaylaştırılmıştır. Eğer ehli saadetten ise işin encamında gidecek, ehli saadetin amelini yapacaktır. Bunu teyit eder ayrı bir hadis arz edeceğim. Eğer ehli saadet ise işin camında gidecek ehli saadetin işini yapacaktır. Onun için Allah'ım ahir ve akibetimizi hayır et diye dua ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kullehe Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kullehe Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kullehe her işte işin akıbetini hayırlı ile. İmtihan için bulunduğumuz şu dünyada bu işin akıbeti ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz an, kalp inşirah içinde, duygular alabildiğine imbisat içinde göz meleği alayı seyrederek Allahumme errefi <gülüyor> kalala demesavası içinde göçmek, irtihal etmek Allah cümlemize nasip buyursun. Ve acir namin dünya ve azab-ı ahire. Mübarek sözü duanın öbür parçasıdır. Dünya ve ahiret rüsyah ve rüsvaylığından bizi muhafaza buyur Allah'ım buyurmaktadır Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli saadetten ise akibet ehli saadetin işini yapar hale gelecektir. Ehli şakavetten ise nihayet ehli şakavetin işini yapar hale gelecektir. Yani iş yapacak hakkında Allah şaka hükmünü verecek batıracak bedbah yapacaktır. El iyazu billah. Allah muhafaza buyursun. Amin. Sonra diyor Hazreti Ali Allah Resulü vel Leyl suresindeki şu ayetleri okudum. Fe <gülüyor> ata kim verirse malını sarf edersem, canını o yola korsa, Allah yolunda her şeyiyle vakıf haline gelirsem. Fe emma men ata ve takâ edersem daire takvaya girersem, Allah'ın kanunlarından istifade edersem, kalp ürperti içinde Allah'ın nimayesine girersem, gerçek kurtuluş Allah'ta bilinir ve bulunursa, böylece insanlar Allah'a güvenir, Allah'a dayanırsa, fiili ve kavli tam ittika olursam, ve bir de Esma-i Hüsna'yı tasdik ederlersem, Esma-i Hüsna'nın muhtezasını tasdik ederlersem, Allah'ı, Resulullah'ı inanılması lazım gelen şeyleri tasdik ederlerse Allah buyuruyor, فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَامُ Biz onu kolaya kolaylaştırır, çağlayan bir çay gibi akar hale getiririz. Öyle namaz kılar, öyle oruç tutar, öyle hacca gider, öyle cihat yapar ki, bu işin neşvesini akıl durur da ona deli demeye başlarlar. Hele bak nasıl ölüyor, hele bak yemeği içmeyi nasıl terk ediyor, hele bak dünyayı nasıl aşıyor, dünyaya ait arzuları nasıl merdiven, merdiven ayağının altına alıyor diye şaşar kalırlar. O çay gibi çağlar gider. فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَامُ وَاَمَّا bak بَخِلَ aksi bunun. Cimrilik yaparsa, sıkı olursa, kimseye bir şey vermezse, katiyen bilsin ki vermiyene verilmez. Verene verilir, vermeyene verilmez. Verirsen Allah sana verir. Neyi verir? Hüsnayı verir. Cenneti verir. Zor yolu kolaylaştırır. Vemmem bakile, vastığına bir de istinah gösterirse, öbüründe de ittika ediyor. Allah'ın himayesine giriyor. Burada burnunu bükecek, ters istikamette gidecek. Ben kendi işimi hallederim diyecek. Karun gibi inama uti ala ilmin diyecek. Mescide gelmeyi gericilik sayacak ya sayacak dini, diyaneti, Kur'an'ı çağ dışı addedecek, mağara devrine ait bir anlayış içinde, bir hayat görüşü içinde zavallı istiğna gösterirse, وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى Hüsnayı da tekzip ederse, yalanlarsa, Esma-i Hüsnayı kabul etmezse, Müsemma-i Akdes olan Allah'ı kabul etmezse, O'nun noktayı mihrakiyesi olan Resul-i Zişan'ı kabul etmezse, esma ilahinin İlahi'nin çilvelerinin tercümesi olan Kur'an'ı kabul etmezse, cenneti kabul etmezse, فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلُعُسْرًا Biz onu zora koşarız. Bazen dini hayat içinde bulunur, fakat kıtlığa sıkılıyor gibi namaz kılar. Sabah namazına kalkarken münafıklar gibi döşekten bir türlü ayrılamaz, bir türlü başını kaldıramaz. Cemaatler terk eder, namazlar terk eder, ibadet-ü taatlar terk eder. Başka bir ayetin ifadesiyle, dine ait bir meseleyi yaparken, baygın baygın bakışları bulanmış, ölüme doğru gidiyor gibi bir hava iktisap eder. Dini hangi emri sırtına yüklerseniz yükleyiniz, hemen bir bezginliğin, tedirgenliğin kendisinde mevcut olduğunu müşahede edersiniz. فَسَنُوا يَسِّرْهُ لِلْعُسْرَةِ Zora koşulmuştur, ağır yüküyle yukarıya doğru çıkıyor gibidir. اَعْمَلُوا قُلُّمْ مُيَسَّرُ اَعْمَلُوا قُلُّمْ مُيَسَّرْ Amel edin herkes encamında, işin neticesinde neyi elde edecekse onun yolundadır. Kimisi kömürün kanalına girmiş, kömür aramakta. Kimisi de altın madeninin kanalına girmiş, yer altı onu aramakta. Kimisi elmas aramakta, kimisi bakır aramakta. Niceleri de var ki kanal içinde, kanalizasyon içinde bağışlayın, gezmektedir. اَعْمَلُوا قُلُّمْ مُيَسَّرْ Kalbi tam tutmak. Sıdkı bütün olmak, teveccühü tam etmek, Allah için vermek, Allah'tan beklemek, esmayı tasdik etmek, Allah'a karşı istina göstermemek, ilmine ve iradesine itimat etmemek, her şeyi Allah'tan bilmek, oraya bağlanmak, başını Yunus gibi onun eşiğine koymak, yolu kolaylaştıracak husustur. Aksini yapmak, aşılmaz bir birden haline. Fark bir kaya haline getirecektir bu yolu. Allah muhafaza buyursun. Binaenaleyh görüyorsunuz, sahabi bu anlayış içindedir. Diyor ki, hadisi nakleden Abdullah i̇bn Amr i̇bn As, bu Hz. Ali'nin hadisi, Hz. Ali buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bunu duyduktan sonra sahabe-i ikram, öyle derin bir anlayışı vardı ki, Paçalarını sıvadı kendilerini ibadete verdiler. Dikkat edin, kader anlayışına bakın. Hakkınızda olup biten her şeyi Allah yazmıştır, Sahabi bağlamıyor. اَمَلُكُلُّمْ <gülüyor> مِيَسَّرُ Sahabi kendisini, paçayı sıvadı öyle ibadete verdi ki, ben hangi yoldaysam o yolun neticesine varacağım. Demek, ben bir yolda yürüyorsam şayet hakkımda o yolun neticesi takdir edilmiş demektir. Öyleyse vay halin Allah'ın yolunu bırakıp başka yollar arkasından gidenlerin, vay haline, sarpa sarmış bir yolu tutmuş gidiyorlar. Seuslihi sakar. Seuslihi sakar. Ve ma edrake ma sakar. Allah sarp bir yola, cehenneme sakarın yoluna sardırmış, kurtulamayacaklar. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Yolumuzu kolaylaştırdım. Çağlayan gibi bizi camilere akıttım. Şebnemler gibi caminin yaprakları üzerinde bizlere vücut verdim ve güneşle kalplerimizi tezyin buyurdu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık ihsan eyledi. i̇badet taatın, kulluğun, dünyada bulunuşun, neşvesin iyiliklerimize kadar duyuyor ve doyuyoruz. Cenab-ı Hak nimetlerini ikmal ve itman buyursun inşallah. En son Abdullah i̇bn Amr i̇bn As Az şöyle buyuruyor. Arz edeceğim bu hadisi şerifte yine Tirmizi'de. Bunu âlemi misale misal verirken arz etmiştim size muhterem Müslümanlar. Allah Resulü yanımıza geldi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kırmızı hadisi rivayet ettikten sonra Hasanun sahihun diyor. Resul-i Ekrem yanımıza geldi. Elinde iki kitap vardı. Etedruna mahadan el kitaban dedi. Bu kitaplar nedir biliyor musunuz? Galu la illen tukbirana ya Resulallah. Hayır bilmiyoruz. Haber verirsen biliriz. Nereden bilelim? Sağ elinde kocaman bir kitap, sol elinde de bir kitap vardı. Sağdakinin içinde isimler bulunanlardan Allah üzerlerine eylesin inşallahutaala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Sağ elindeki "Kale lillazi fi yemihi. Haza kitabun min rabbil alamin tebarak ve teala. Bi asmai ahli'l cenneti ve asmai ebeihim ve asmai ve ejmel aleyhim. Fe la yuzadu fe la yankusu ebeden." Bu halindeki kitap ehli cennet olanların isimleri, babalarının isimleri, kabilelerinin isimleri ve Allah Resulü bu meseleyi icmal buyurdular. Kabilesinin, kabilesinin ismi, kabilesinin kabilesinin ismi, kabilesinin kabilesinin ismi, klanın ismi, milletinin ismi. Hiç şaşırılmayacak şekilde melekai ikram rahatlıkla muameleye götürecek şekilde hazırlanmış. Kâlâ لِلَّذِي فِي yesârihî هَذَا كِتَابُ اَهْلِنَّارِ بِاَسْمَائِهِ وَاَسْمَائِ اَبَائِهِمْ وَاَسْمَائِ قَبَائِلِهِمْ Sol elindeki kitaba bu ehli cehennemin isimleri. Babalarının isimleri, kabilelerinin, klanlarının isimleri, toplukların isimleri. Aşirelerinin isimleri, isimleri. فَاَجْمَلَ <gülüyor> عَلَىٰ Sonuna kadar bunları da icmalen anlattı Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem. فَلَا يُزَادُوا فَلَا يَنْقُ ne artar ne eksilir bu. Beşerin iradesine göre haklarında yapılmış takdir kitapları. Ne artar ne de eksilir bu böyledir. Sonra dedik ki biz le ayyi şeyin namel inkan kanel amru kad Niçin amel edeceğiz ya Resulullah? Madem iş bitmiş, madem kitap dürülmüş, madem kaldırılmış, madem ceffel kalem olmuş, kalemin mürekkebi kurumuş niçin amel edeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa saddu ve qaribu fe inna sahibal jannati yuhtamu lehu bi amali ahli l janna wa kan siz istikamet içinde itidal içinde ifrata tefrite düşmeden kulluğu yaşanılmaz hale getirmeden yaşayabileceğiniz şekilde peygamberin talimi içinde sallallahu aleyhi ve sellem yapın itidali bozmayın istikamet kazanın yapın eğer bir insan ehl-i cennet ise o ameli sona ermeyecek, defteri kapanmayacak, hayatta gözleri yumulmayacaktır ehl-i cennet amelini yapmadıktan sonra. Son işiniz ehl-i cennet ameli olacaktır. Gürlüğe gürlüğe la ilahe illallah diyeceksiniz. Dilinizi tutsalar bağlasalar veya fizyolojik olarak hareket ettiremezseniz içiniz gür gür la ilahe illallah diyeceksiniz. Size arz etmiştim sevdiğim birinin başında bulunuyordum. Siroz kız kıvrak kıstırmıştı bunu. Koma halindeydi. Ve burasından serum veriyorlardı, muttasıl. Dili o kadar büyümüştü ki, zorla dahi olsa hareket ettiremiyordu. Burada İzmir'de vefat etti. Yanına sokuldum. Nasıl Hz. Amine radıyallahu an hazretleri, Efendimiz'in o esnada dahi konuşmalarına şahit olduğunu kulağın ağzına vermiş, dinlemiş. Aynen öyle kendisine dikkat kesildiğim an, kalbinin adeta bir bam teli gibi kendisine mızrapla, ızrap mızrabıyla dokunuyor gibi ses çıkardığına şahit oldum. Ve o zorla hareket ettirdiği dili ağzında muttasır bir şeyler okuyor gibiydi. Bakışlar bulanıktı, kendinden geçmişti, kendinden haber yoktu ama bir hayat yaşamıştı, nezih bir hayat yaşamıştı. Hacca gitmiş, hastalanmıştı, geldikten sonra burada gün yüzü görmemişti, yatağa düşmüş. Bizim evde veya bir başkasının evinde çoluk çocuğu da yoktu bir garip gibi kendisine ait bütün faziletleri Allah ona tattırmak için her şeyi lütfetmişti aç lütfu kurbette ölüp de şehit olma lütfu bir iç yarasıyla beresiyle şehit olma lütfu ve sevdiği ağzı dualı kimseler başında son dakikalarını yaşatma lütfu makamı cennet ı aliyat olsun inşallah ben şahit oldum imanın Allah huzurunda da şehadet ederim evet insan nasıl da? Öyle ölecektir Allah'ın tevfikiyle, en camı iyi olacaktır. Eğer ehli cehennem ise, yuhtemu ameluhu bi amel ehlil cehennem ve in amilâ iye amelinkâ. Hangi amel yaparsa yapsın, doğru yola girememiş, kendini bulamamış, raya oturamamışsa, tereddüt şüpheleri yenememişse, ne iş yaparsa yapsın. Ameli ehli cehennem ameli olarak sona erecek ve baş aşağı gidecektir. Kötü encamdan Allah bizi muhafaza buyursun. Lillahi taala al-Fatiha. Ama بعدe, ya ibadallah, ittakul Allah taala ve atiyou. Fakat Allah taala fi kitabihi al-Karim. Ağzı belli Allah min al-Shaytan al-Rajim وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَك۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمًا وَبَلَّعْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِيُ Muhterem Müslümanlar! Allah'a inanma, Allah'a güvenme, Allah'a teslim olma! Allah'ın hakkımızda olan takdirin erzatide olma, mesut hayat yaşamamızın büyük vesilelerinden birisidir. Süfli emeller istihkar etmem, dünyayı rahatlıkla tepebilmem, dünya ve mafihaya ait şeylere bağlanıp kalmamam, ulvi idealler arkasından koşma mevzuunda hakkımızda Allah'ın takdirine inanmanın tesiri çok büyüktür. Allah'ın hakkımızda verdiği takdirine inanan bizler bu sayede dünyaya ve dünya ve mafihaya hükmetme imkanını bulacağız. Takdir neyse o olacaktır. Öyleyse ne bir taraftan kenz yapma, ne istikbal endiş olarak ileriye ait bir kısım tuğle emellere kapılma kalma, ne de icabettiği ettiği zaman seve seve canı vermeden dur olma, bir mümin için bahis mevzu olmamalıdır. Mümin alnında yazılı olan şey kat iyan inanacak. Hakkında takdir vardır diyecek ve ileriye doğru adımını atacak. de Allah'ın takdir ettiği şeyi bulacak ve mes'ud olacaktır. Kaderi doğru anlama Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe devrinde böyle olmuş ve onların nazarında kader hiçbir zaman bağlayıcı unsur sayılmamıştır. Aksine beşer dinamizmini takviye eden, harekete getiren, onu en verimli şekilde irca eden, en verimli kılan kader olmuştur. Her sahabi kaderine inanır. Kaderde neyisi etme merak, nefsine uyma, Rabbin emrine bak, altından ağacın olsa zümrütten yaprak, Akibet gözünü doldurur bir avuç toprak hakikati temsil etmiş. Nazarlarında bir tablo gibi mevcudiyetini onlara hissettirmiştir. Allah takdir buyurdu. Uhud'da bu Allah takdir buyurduysa ne güzel şey. Ne güzel şey ki benim iradem meşiyeti ilahiyeye inzimam ediyor. Ne güzel şey ki ben irademle Allah'ın hakkında verdiği hükmü yapıyorum. Ne güzel şey ki onun yolunda ölüyorum. Nereye gidiyorsunuz da karımaz bu olmaya? Zahabi kesilmek üzere sır gibi boğazlanmaya gidiyorum derken içi inşirah içinde Allah'ın hükmettiği şeyi infaz edeceği yere doğru gittiğine inanıyordu. Hazreti Ali radıyallahu an hazretleri evinden çıktığı zaman mübarek kanının yere döküleceği 15-20 sene evvel Hazreti Ömer'in ifade ettiği tablonun tahakkuk edeceği gün hazret Ali tarafından çok iyi biliniyordu. Ya Ali yakın bir zamanda, şimdi dost gördüğün kimselerin sana sırt çevirmiş olduğunu görüyorum. İşi çok geç anlayacaksın, vücudundan çıkan kanlarla sakalını boyadığın zaman anlayacaksın ama geçmiş olacak diyordu. O gün evden çıkarken Hazreti Ali radıyallahu anh bunu müdrik idi. Kuşlar, tavuklar, civcivler ayaklarının etrafında dolaşırken ve çocuklar onları kaçırmaya çalışırken, değmeyin, dokunmayın, babanızın yasını tutuyorlar.'' diyordu. Birkaç sokak ötede de sinesine saplanacak hançeri bekliyordu. Sahabeye sorarlar, Ali katilini bilir miydi? seni, beni tanıdığı gibi tanırdı, onu buyurur. Ömer, Lü'lüğün, Mugheyre İbni Şobe'nin kölesi İranlı, Zerdüş İranlı'nın İslam'a karşı bilenmiş dağlı kılıcı veya hançeri, İslam'ın zinesine saplayacağı günü, anı ve saplayacak şahsı, günü bugünden tebrik ediyor gibi biliyordu. Biliyordu ama Allah'ın takdirine rızadice idi. Tedbirini alacak ölümün kucağına sadece kendisini atmayacaktı, fakat kalbi inşirah içindeydi. Kimi alırsanız alının, alınız kadere iman içinde bir inşirah, bir inbisat hasıl etmiştir. Ciddi doğru yoldan onu döndürmek, ayağına bağ olmak şöyle dursun, aksine şavkini kamçılamıştır. Son dakikalarını yaşıyor Hazreti Osman. Birkaç istintakı vardır Hazreti Osman'ın o dakikada. Hilafetten kendini mazul say, halife değilim de ben. Sen Emevilere karşı şöyle imzer davrandın. Elinle, eteğinle onlara doğru açıldın ve saçıldın. Belki de beytul ül Mali onlara dağıtsın diye. Allah Resulü'nün üçüncü derecede çok büyük, iki nur sahibi halifesini sağın ve teşnide bulunuyorlardı. Bu istintaklar esnasında, zorladıkları meselenin bir tanesi, hilafetten kendisini mazul sayması. Hazreti Osman direniyordu, kendini mazul saysaydı belki kan dökülmeyecek zannedilirdi. Halbuki o kan döküleceğini biliyordu ve kendi kanının döküleceğini de biliyordu. Kur'an okurken döküleceğini de biliyordu. Bir sabah güneş ufukta belirirken o da gözlerini açmış evlâdı iyalin yanı başında belirmişlerdi. Kur'an okumaya durmuştu Ramazan-ı Şerif idi. Ve rivayete nazaran Allah sana yeter malinde olan ayetinin üzerine Kur'an-ı Kerim'de ayetin üzerine kanı damlarken o sureyi Bakara'yı tilavet ediyordu. Bu gece rasul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Su vermemişlerdi. Ne kadar vermemişlerdi? Zeynep binti Cahş radıyallahu anh kendisine su getirirken asiler merkebin üzerinden itmiş Allah Resulü'nün zevcesini düşürmüş suyu dökmüşlerdi. Bu kadar vermemişlerdi. Kötü eller kem nazarlar ezvacı Resulullah'a dahi saldıracak kadar dönmüş ve huşunet içindeydi. Allah Resulü belirdi. Bana dedi ki ya Osman Abbaşuk Osman seni susuz mu bıraktılar? Nam ya Resulallah dedim, kayba doğru elini uzattı, bir kova getirdi, bana kanıncaya kadar içirdi. Şu dakikada dahi damlacıkların içimde dolaştığını hissediyor gibiyim. Ya Osman Hasaruk seni tahsir mi ettiler veya hasarûk mazaraya mı aldılar? Nam ya Resulallah dedim. Evet ya Resûlallah muhasar ettiler, Allah Resulü, turfanda hurmazya fes sofrası üzerinde Ebu Bekir Ömer'le beraber oturuyordu. Osman bizimle mi iftar etmek istersin, yoksa aile efradınla Nâiye ile Eban'la mı iftar etmek istersin? Sizinle ya Resûlallah dedim, belli ki bu akşam Resul i Ekrem'e kavuşacağız. Ruh kanat çırpı pervaz edecek. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ulaşacak. Dakikalarını ciddi bir inşirah içinde intizar ediyordu. Atif Hoca zulme uğramış hakkın bükülmez belerinden, burkulmaz belerinden büyük bir ikamet, canlı bir dimah, dinamik bir ruh sahibidir. Her nedense zindana atılmış her nedense idamın aferman kesilmiştir. Ölümünü intizar etmekte Tahirül Mevlevi'nin diliyle gece bir müdafaaname hazırlamıştır. Akşamdan mahkeme heyetini rahatsız edecek, tedirgin edecek bir müdafaaname. Belki mecburen onlara müsbet beraat kararı verdirecek bir müdafaaname hazırlamıştır. Ötesini Tahirül Mevlevi'den dinleyin. Sabah namazına kalktık kıldık, hoca yastığın altından müdafaa namesini çıkardı ve gözümün önünde parça parça etti, sonra çöp kutusuna attı. Hoca kendini müdafadan vaz mı geçtin dedim, resul Ekremi rüyamda gördüm. Bana dedi ki Asif ne oluyor, bana gelmek istemiyor musun, nedir müdafaa sevdasına tutulma, onun için resul Ekrem'e kavuşmama, mani olan müdafaa yapmak istemem diyordu. Kader, müminin göstereceği tahalükten mümini alıkoyan bir unsur değildir. Kader, müminin ayağında pranga değildir. Kader, Allah'ın tatlı olarak hakkımızda kesip biçtiği şeye olmaz, hoşlu hoşnut olmak, verilen hükmü tatlılıkla seyretmek, hayret içinde tebessümle seyretmek içindir. Mümin kaderde güç bulmuş, mümin kaderle hız almış hızlanmış, Allah'a teslimiyet, Allah'a güvenme dayanma mümin öyle bir güç ve kuvvet kaynağı olmuştur ki, dağları devirmiş, cihana meydan okumuştur. kalede, Vehbi hocanın teşvikiyle evindeki kapı kacağı matara yapan, Bıçak yapan, harc malzemesi yapan Anadolu çocuğu, düşmanın topuna tüfeğine karşı kazaturasıyla koşarken kadere inanmıştı ve bunun tarihini destanlaştıran Hamilton bu destanı yazarken, bunların önünde yeşil sarıklılar vardı, koşuyorlardı, toplar tesirsiz kalıyordu diyor. Allah'a inanma, atını onun kapısının eşiğine bağlama. Yüzünü Yunus var ya Anadolu çocuğu gibi onun kapısına koyma. Ferhat'ın önünde eriyen dağlar eriyecektir. Eriyecektir de Anadolu'yu sular alacak. Çalyanlar gelecek. Yemyeşil zümrüt nümun olacaktır. Şu ana kadar Allah'ın sonsuz lütufları ileriyâ mahsûs bize çok şeyler rütbe edeceğinin emaresi. Reşahati ve sıhhsitidir. Himmet ve gayretidir. İmmetinizi milletiniz yapın, vatan için aşk ve şevkle meşbu olun, savaşın! Önümüzdeki büyük kavgada Allah'ın adının omuzlarınıza bayraklaştığı şimdiden görülüyor gibidir. Allah bu büyük kavgada yar ve yardımcınız olsun, sizi mansur ve muvaffak kılsın. Ela اِنَّا اَحْتَنَ الْكَلَامِ ve النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزرين Fiha yıfraku kül amr hakim, amramın andına. İna küna mültilin. Fasadak Allahü Alâdim, bârek Allahü lâna ve muminin